Emeğin gündemi Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaro <gülüyor> The whole darn human race. Bir emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün stüdyo konuğumuz Ev İşçileri Dayanışma Sendikası. Yani kısa da Eviçsen'den Gülhan Benli olacak konuğumuz. Evi, ev hizmeti işlerinde çalışan emekçi kadınların sorunları ve talepleri üzerine konuşuyor olacağız. Hoş geldin öncelikle Gülhan. Hoş bulduk. Ee, Teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Aslında bu geçtiğimiz yıllarda ve dönemlerde Açık Radyo Stüdyo masamız. Birçok kere evet. e, hem seni hem de sendikadan e, kadın Arkadaşlar. emekçi arkadaşlarımızı davet ettik e, Dilersen dinleyicilerimiz için e, ev işçileri dayanışma sendikası e, nasıl kuruldu Hangi amaçla bir araya geldiniz e, Bağımsız bir sendika e, Dilersen bunlardan e, bahsederek sohbetimize başlayalım söz sende e, Biz 2011 yılı 15 Haziran'da kurulduk. Uzun yıllar aslında bir mücadele verdik onun öncesinde. 2007-2008 gibi ama 2009-2010 yıllarında bunu, bu durumu biraz hızlandırdık. Çok uzatmak istemiyorum zamanımız kısıtlı olduğu için. 2011-15 Haziran'ında da resmi olarak sendika olduk. Tabi bu süre içerisinde birçok zorluklar yaşadık. Kabul edilmedik. Ev işçilerinin de sendikası mı olurmuş? Nerede görülmüş denildi. Dava açıldı. Dava sürecimiz, dört yıl bir hukuk mücadelemiz sürdü. O dört yıl hukuk mücadelesi sonucunda biz sendika olarak davayı kazandık. Ee, şey olarak işkulu olarak da Genel e, iş koluna denk düştüğünü e, mahkeme kararıyla e, tespit ettirdik Ve e, yolumuza devam ediyoruz artık. E, sadece açıklığa kavuşturmak için soruyorum. Konfederasyona Hı -hı. bağlı değilsiniz. Yok bağımsız e, bir sendikayız. Tamamen ev işçilerinden oluşan... E, kendi yağımızda kavrulan bir sendikayız. Peki. Ee, şimdi ev işleri ve ev işçileri dediğimizde aslında hangi e, işlerden bahsediyoruz? Yani bu iş kolu altında e, hı hı. neler var? Bu iş kolu e, altında neler var? Neler yok ki e, <gülüyor> diyebiliriz. Aslında bakarsanız e, bebek bakımı, hasta bakımı, temizlik, aşçılık, garsonluk e, bunu çoğaltabiliriz. İşte merdiven temizliği hatta ve hatta e, şey kreş tarzı çocuk bakımı ha, hasta bakımı evet hasta bakımı bütün bunlar e, giriyor içine günlük e, temizlik e, genel temizlik aylık sürekli asiste evi asiste eden, çalışan, yatılı, gündüzlü çalışan arkadaşlarımız. Yani bunu ayrı, ayrıntılandıracak olursak burada vaktimiz maalesef o kadar yok. Bu kadarını söyleyebiliyoruz. Tabi e, tabii bu iş kollarında çalışan arkadaşlarımızın iş güvenliği, iş tanımı maalesef olmadığı için bu anlamda da çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Dedilersem biraz açmak adına sorarım. İşçi sağlığı ve güvenliği dediğimizde aslında ev işlerinin en çok hani kadın emekçilerde hangi sağlık sorunları en çok belirgin? Ee, Bel fıtığı, boyun fıtığı, işte e, çok kötü koşullardan e, stres altında çalışmaktan kaynaklı, e, iyi beslenmemekten kaynaklı, kanser e, hastalığı. Daha önce e, tabii sanırım tabii. iki yıl önce bir böyle Hı -hı. konuk e, almıştık yanlış hatırlamıyorsam. E, e, evet, e, yani menüsküs vesaire yani e, şeyi... İyi beslenmemek... Biraz oraya çağmasın. İyi beslenmemek, çalıştıkları yerlerde yatılı kaldıkları için veya her gün de gidiyor olsa en azından hani e, ekonomik koşullara uygun olmadığı için kendine bakımını e, yeteri kadar sağlayamadığı için e, taze yemek ya da temiz yemek e, besleyici yiyemediği için işte sürekli stres altında maruz kaldığı için maalesef e, kanser Bakaları. vakaları, söz konusu oluyor. E, depresyona e, doğal olarak giriyorlar bu süreç içerisinde. E, kolay e, bu süreçleri aşamıyorlar. E, sürekli aslında bakarsanız bu alanda çalışanların psikolojik destek alması gerekiyor. Çünkü e, aslında bakarsanız e, içinde bulunduğumuz bu kent e, yaşamında. Ee, çok üst e, olması gerekmiyor yani üst a, üst, evet hı hı. üst ekonomik o, ekonomi olması gerek mi orta sınıf orta sınıfın altı ihtiyaç doğrultusunda herkes e, bunu yapıyor yani Ama, bunu yapıyor nerken aslında ev hizmeti ne destek e, alıyorlar destek, evet bunu yapıyorlar yapıyor evet evet Hı -hı. hastaları oluyor ya da çocuk kesinlikle, oluyor kesinlikle kesinlikle tabi tabi destek alıyorlar hastaları oluyor çocukları oluyor e, kendi ihtiyaçları oluyor bunun için mutlaka bir ev e, içi, ev için kendilerine bir destek e, ev işçisi olarak bir destek arkadaş alıyor yanına çalıştırıyor ama biraz burada vicdanlara dokunmak istiyorum biraz Lütfen. biraz e, çalıştırırken e, işte mesela sokakta e, hak arayışında olan insanlar da bunu yapıyor ama e, yanında çalıştırdıkları insanın ne kadar hakkını verebiliyorlar, ne kadar hakkını teslim edebiliyorlar. Birazcık böyle düşünmeleri lazım. O vicdanlarına dokunmaları lazım ki e, çünkü e, hala sigortasız, hala güvencesiz, hala iş tanımı olmadan çalışıyoruz. Biz sendika olarak e, mümkün mertebe elimizden geldiği kadar sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz ama bu toplumsal bir sorun ve bu e, bunu birlikte aşmak durumundayız. Birlikte e, üstesinden gelmek durumundayız ve böyle olunca da tabii e, hep beraber birlikte konuşuyoruz. E, yani şey, birlikte bu işi götürmek hı. zorundayız yani. Mesela hemen aklıma şimdi hı -hı. şey geliyor çok aslında tamam e, evet sizin sendika e, var e, eviçsen var ama toplu iş sözleşme hakkı yok şu anda. Maalesef yok. maalesef bu da ayrı bir sorun tabi. E, şimdi aslında ben tabi sayılara vakıf değilim ama herhalde çok fazla e, ev işçisi yani, e, kadın var. Yani milyonu a, aşmış bir rakam. Tabii, çok tabii, yüksek tabii, bir rakam aslında. Bir rakam. E, şimdi bu kadar güvencesizlik, güvencesiz bir alanda yani aslında işçiyle işverenin tamamen karşı karşıya geldi ve hı hı. işçiyi koruyacak hiçbir mekanizmanın olmadığı bir alanda Belki en büyük sorunlarından bir tanesi çalışma saatlerinin uzunluğu e, Tabii çünkü standart olmayınca Standartlı olmayınca çalışma saatlerinin de bir standartı olmuyor. Yani ücretlerin yoksa standartı. Ücretlerin bir standartı yok. Hiçbir şeyin bir standartı yok. Yani alabildiğini orman kanunu diyebiliriz açık net bir şekilde. Çünkü burada herhangi bir standardın olmadığı bir yerde orman kanunu işler. Yani herkesin vicdanına kalmış bir şey. O vicdanlarda ne kadar artık... Dokunuyorsa Daha önce de konuşmuştuk aslında çok konu başlığımız var ama Yani bu aslında tekrar işçi sağlığı ve güvenliği şemsiyesi altında konuşmamız gereken bir konu <gülüyor> Aslında tacizin yani hem psikolojik tacizlerin tabii, tabii. hem <gülüyor> cinsel tacizlerin değil mi? Fiziksel tabii, tacizlerin tabii, tabii, de tabii, çok bunlar oldu çok fazla Yani işin bir ne yazık ki en kötü parçalarından bir tanesi Maalesef maalesef ve yani ee... Daha önceki programımızda da hatta e, katılmıştık. Bir e, işçi arkadaşımla birlikte e, gittiği istihdam bürosunda e, maruz kaldığı şiddeti biliyorsunuz. E, yani, fiziksel şiddet. Fiz evet, evet fiziksel şiddet. E, maruz kaldığı fiziksel şiddette e, şu anda e, henüz e, normalde yargılanması gereken işverenken e, onu yargılama sandalyesine oturttular. Yani işte e, onun için vicdanlara dokunmak gerekiyor gerçekten. Evet. E, peki bir kısa müzik arası verelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Send me all night. Yalan dünya yalan dünya Yalan yüzüme gülen dünya Sen oldun canım beni sevendin Dünya eğmenin olacaksınım, Boş yere aldın. Gerek andın, iri renge gözümeyi dolandı dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. yalandan yüzüme yüren dünyada. Ah yalan dünyada. yalan. Evet bugün Bir Emeğin Gündemi programının e, stüdyo konuğu Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'ndan Gülhan Benli. Programımızın ilk bölümünde aslında evlisenin kurulmasını ve e, iş kolunun belirli evliliği başta sorunları üzerine konuştuk. E, şimdi e, dilersen Gülhan aslında mesleğin biraz e, esas sen galiba bu konu hakkında konuşmak istiyorsun. Mesleğin itibarsızlaştırılması, <gülüyor> mesleğin görünmemesi... <gülüyor> Evet e, bu biraz aslına bakarsanız e, toplumsal cinsiyetle de alakalı bir durum işte alandakilerinin hepsinin e, çoğunluğunun kadın. kadın olması da bunun böyle olduğunun e, aslında net bir göstergesi. Ee, ama aynı zamanda bununla birlikte e, bu alanda çalışanların kadın olmasından kaynaklı olarak da e, mesleğin itibarsızlaştırılması söz konusu hizmetçi e, denilerek e, bu, bu tarz isimlerle algıda toplumsal itibarsızlık oluşturulmaya çalışılıyor ev, ev işçilerine yönelik. Ben biraz da buna değinmek istiyorum. Bu çünkü e, çok acı bir durum. Sonuçta bir iş yerinde bir sekreter işverenini asiste ederken asistan oluyor, sekreter oluyor ama bir evde bir ev işçisi bunu yaptığında e, hizmetçi oluyor. Bu Tamamen algıda toplumda algının e, ev işçilerini itibarsızlaştırmasına yönelik bir e, politik e, bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve burada şunu da e, yargılıyorum. Aslında esasına baktığınızda belki bu dizileri, reklamları yapanlar... E, senaryolarını yazanlar. Senaryolarını yazanlar. Yaratıcıları. Belki... <gülüyor> <gülüyor> belki e, Feminist belki demokrat baktığınızda ama kalkıp burada sisteme hizmet eden cümlelerle ev işçilerini buradaki kadınları itibarsızlaştırıyorlar. Bu çok acı bir durum gerçekten ama bunun değiştirilmesi gerekiyor. Algıda yeni değişikliklerin yapılması gerekiyor. İşte demin de bahsettiğim gibi bir iş yerinde bunu yapanlar asistan oluyor sekreter oluyor bir evde neden hizmetçi oluyor yani şu Aslında sanırım e, toparlamamız gerekirse yani e, bu gerek işte reklam dizi ya da filmlerde hı hı. E, şey ev işi işlerinde çalışan insanların mesleğin itibarsızlaştırılmasını bir e, Algı operasyonu olarak yani. Kesinlikle hani, evet evet e, bir algı operasyonu bu başka bir şey değil. Orada da yine şiddet içeriyor bazı dizilerde değil e, mi? Tabii şiddet içeriyor orada da e, işte e, e, evin hizmetçisi olarak değerlendiriliyor işte... E, bir köpek muamele. yerine evet, hı hı, köpek muamele. e, muamelesi yapılıyor insanlık dışı hı. muamelerler gösteriliyor bunların değiştirilmesi gerekiyor artık insanca e, davranışların insanca e, algıyı değiştirmek gerekiyor. Bunu yaparak biz ancak birbirimizle yaşamı zorlaştırırız bizim yaşamı kolaylaştırmaya ihtiyacımız var biz o zaman sürekli birbirimizle savaşırız niye birbirimizle savaşıyoruz. Evet peki e, şimdi, e, şimdi aslında biraz ihtiyaç doğrultusunda çünkü herkes bunu yapıyor. Peki evet. e, sorunlardan konuştuk ama biraz aslında hem e, sendikanın eviçsenin yıllar içinde biriktirdiğiniz sözler ve e, yıllar içinde biriktirdiğiniz aslında talepleriniz neler? Yani en başlıca talepler En neler? başlıca taleplerimiz e, ev işçilerinin iş yasasında yer alması. Çünkü biz iş yasasında hala yer almıyoruz. Sarı Sultan <gülüyor> duydu sesimizi ama maalesef e, hala bu hükümet, hala e, bu devlet bizim sesimizi duymuyor. Ve... E, o kadar duyarsızlaşmışız ki camda düşüp hayatlarımızı kaybediyoruz, şiddete maruz kalıyoruz, tecavüze maruz kalıyoruz ama kimse bunu duymuyor, bunu görmüyor, bunu görmezlikten geliyor. Artık bunları görmek gerekiyor. Yani nereye kadar ben bilmiyorum gerçekten. Hani biz söylemekten e, e, bıkmayacağız ama onlar artık yani bizi söyletmekten bıksınlar. Bir, bir, bununla ilgili artık bir çözüm yolu bulsunlar bir e, bir takım yani bununla ilgili bizim de hazırladığımız şeyler var birlikte oturup hazırlayabileceğimiz Neler şeyler var e, biz e, çalışdaylar yaptık sözleşmeler hazırladık ve e, Bugün bunları mesela Çalışma Bakanlığı'nın sitesine konulabilir bunlar. İnsanlar bunlardan faydalanabilir. Biz bunu defalarca bakanlığa da söyledik. Ama bununla ilgili hiçbir adım atılmıyor. Bakacağız, değerlendireceğiz, düşüneceğiz sonuç yok. Yanlış hatırlamıyorsam... Belki 2-3 yıl olmuştur bir geldiğin programda aslında programdan bir süre sonra İLO'ya İlo evet. bir toplantı olacaktı. Hı hı. Kadınlardan bir araya geldi. Mesela o toplantıdan değil mi üstünden bayağı evet, bir zaman evet. geçti. Ee, bir... Dinlediler sizi, taleplerinizi dinlediler. Sadece sizin değil birçok kadın örgütünü dinlediler. Evet birçok kadın örgütünü dinlediler. Herkesin taleplerini dinlediler ama dinlemekle kalıyorlar. Zaten mesele de bu. Artık... Size geri dönüş oldu mu mesela? Yok bir dönüş olmadı dönüş olmuş olsaydı bugün biz bunu tekrar tekrar tekrar e, tekrar, tekrar konuşuyor olmayacaktık. Yani ama bizi bunu tekrar tekrar konuşturtuyorlar. Çünkü e, bir geri dönüş olmadı bununla ilgili bir adım atılmadı. E, yani seçim süreçleri geldiğinde herkes e, hadi bakalım. Bir gayret içerisinde kapımızı çalıyor Ondan sonrası yok Ama biz e, varız Biz buradayız biz, e, Bizi seçim süreçlerinde hatırla, Hatırlamayın diyoruz Bir şey sormak istiyorum Şimdi e, Türkiye'de özellikle Gerçekten son yıllarda Yani son yıllarda e, Örgütlenmek e, Bir araya gelmek gitgide zorlaşıyor. Yani bu zorlaşma e, sadece hükümetin e, emek politikalarıyla ilintili bir durumun da ötesinde sendikaların, var olan sendikaların yapısal sorunlarıyla da Maalesef. ilişkili. Hı -hı. Çünkü sendikalarda e, en hani Bürokratik. e, çok bürokratikler, e, çok eril dilleri var. E, evet. Tam da aslında sizin şu anda olduğunuz, iş kolunda olduğunuz alanla da aslında çatışıyor. Belki bu yüzden mi acaba e, kadınlar e, bu sendikalarda örgütlenemiyorlar var olan sendikalarda e, e, Tabii yani bu büyük bir etken zaten kadınların e, buralardan örgütlenemiyor olması zaten e, bizim de ilk attığımız adımlarımızda biz e, konfederasyonda örgütlenmeye çalıştık ama diskte yanlış evet, hatırlamıyorsam evet. Hı hı. E, örgütlenmeye çalıştık ama Maalesef örgütlenemedik çünkü o eril dil, bizi içine alamaması ve o bürokratik yapı dolayısıyla mecburi olarak geri adım atıp bağımsız olarak sendika kurmak zorunda kaldık. Mesela şu anda sendikanızda kaç kadınsınız? Yani biz e, şöyle söyleyeyim, e, 5 bin civarında e, bir havuzumuz var ve e, belli aralıklarla toplantılarımızı yapıyoruz. Bir araya geliyoruz. E, eğitimler veriyoruz. Eğitimler alıyoruz. Ama daha aktif çalışan daha herhalde, aktif, aktif bir araya gelen. Yani işte... E, 15 kişi falan ha, Evet, Genelde hani <gülüyor> e, böyle Türkiye'de evet, e, yap evet. yapısal sorunlar. Evet, yani her yapı zaman olduğu gibi. E, peki aslında biraz programın son 2 dakikasına girmişken e, size ulaşmak isteyen e, dinleyiciler ne gibi adresler verebiliriz? Sosyal medya hesapları kullanıyor musunuz? Ya da işte toplantılar <gülüyor> duyuruyor musunuz? E, evet. E, bizim e, evitsen.org diye bir e, web sayfamız var Onun dışında e, Facebook sayfamız var Twitter sayfalarımız var Buralardan doğru bize ulaşabilirler hı. Ev işçileri dayanışma Ev işçileri dayanışma se sendikası e, de, Kısa adıyla evit dediklerinde Girdiklerinde ulaşabilirler rahatlıkla. E, bu e, mesela özellikle web sitenizde e, Haklar Kadınların hakları hı hı. Alanın haklarıyla da ilgili Bir takım yazılar var mı? Var. Tamam. tamam. Sözleşmelerimiz de var. Sözleşmelerde evet, var. Bulabilirler. E, Söyleyim son sözlerini alabilir miyim? Evet. Son sözlerim önümüzdeki günlerde 8 Mart geldi, yaklaştı. Evet. E, yoksulluğu önümüzdeki haykır. Önümüzdeki Pazar evet. günü. Evet. Önümüzdeki Pazar günü yoksulluğu haykırmak için. E, Artık bu gidişata bir dur demek için hep beraber el ele 8 Mart'a diyorum. Teşekkür ediyorum. Siz açık radyoya bizi konuk ettiği için ee, sağ olun. Rica ederiz her zaman bu masada e, talepleri ve sorunları, emekçi sorunlarını e, konuşmak için bir araya geleceğiz ama umarım her bir araya geldiğimizde sorunlar biraz daha çözülüp daha azalır diye umut ediyoruz en azından. Evet. Temennimiz. Mi? Temennimiz bu. Temennimiz. Çok teşekkür ederiz Gülhan. Yani aslında Gülhan da şu anda sadece sendikayının işleriyle iştigal değil. Aynı zamanda kendisi de alanda çalışıyor değil mi? Evet, kendim de evet hasta bakıcı olarak Çalışıyorsun. Çalışıyor. Aslında o hani Hı -hı. kendi deneyimini şu anda çok konuşamadık. Genel Hı -hı. şeyleri yetiştirebilmek adına. Evet. E, i̇şinden e, bırakıp geldiğin için e, <gülüyor> çok teşekkürler. Tekrar işe döneceksin. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. <gülüyor> Emeğin Gündemi Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaro. So,